قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يهذكم الله ويغفر لكم في والله غفور Gönülleri nur Kur'an ile münevver alımları Rabbül Alemine secde etmekle eser-i Peygamberlerin seyidi sebebi hilkati alem olan Allah'ın Habibi Muhammed'i sevmekle ve ona iman etmekle ve onu her şeyden ziyade sevmekle imanını kemale irdiren kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Okumuş olduğum ayetü beyinat gayet ehem mühim. Zaten Kur'an-ı Kerim'in her ayeti ehem mühimdir. Herkese hitap eder. Herkes oradan nasibini alır. Vereceğimiz mana denizlerden bir katre, şemisten güneşten bir hüzme, kürelerden de bir zerredir. Yani mananın kafesini vermiş manası da değildir. Şöylece, kısaca, Habibim Ahmet, Resulüm Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim şurada yine duralım. Hiç Cenab-ı Allah yani Yerin Göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Allah, Habibi Muhammed'e hiç ya Muhammed diye hitap etmemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta sureyi i cenabı Cenab-ı Hak birbirinize çağrı gibi Habibi Muhammed'e seslenmeyiniz. Amelleriniz batıl olur diyor. Birbirinizi çağrı gibi peygamberi seslenmeyin. Bu şekilde Peygamber'e çağırmayın. Amelleriniz batıl olur diyor. Onu her şeyinden ziyade seveceksin. Gözünün nuru, kalbiniz süruru, ve imanın kemali onda olduğunu, senin kurtarıcı, münciğin ve olduğunu bileceksin. Kim ki Muhammedsiz Allah'a arar, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı bulamaz o kimse. اَتْتُرُقْ اِلَى اللّٰهِ بِا اَنْفَازِ mahlukat ilahinin her nefesinin sayısıyla Allah'a giden yol mevcuttur. Vardır, bakidir. İnsanı bir mekrop da Allah'a götürebilir. Hüveynün <gülüyor> bir canlı mahlukta, ama bütün kapılar sedd olmuş, babu Muhammed'e de açıktır yalnız. Kim o kapıdan gelirse akrep yani karim olarak yakın olarak Allah'a ulaşır. Allah rızasına kavuş. Bu kadar söylüyoruz. Onun için gece gündüz âşığı arada gizli Allah ammü sana et ki seni ve beni kendine kul habibi Muhammed'ine ümmet etmiş sallallahu aleyhi ve sellem ve kitab-ı keliminde, Kur'an aziminde... يَا اَيُّهَا لَزِيْنَ عَامُنُوا hitabıyla bize hitap buyurmuş. Kendi ismiyle bizi isimlendirmiş Allah. Niçin? Peygamberine iman ettiğiniz için. Kim ki resul Ekrem'e iman etmedi ona mümin ismi verilmez. Mümin değil de o kimse. Kim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Allah kendi ismini ona vermiştir. Mümin ismini vermiştir. Allah bir ismini mümindir. Senin ve benim de bir ismini mümindir. Neden? resul ekrana Ekrem'e iman ettiğiniz. Şimdi Kuan'ı benden yana ver. Söyle Habibim, eğer beni seviyorlarsa, sana tabi olsunlar. Seni önder edilsinler. Ki benim kapımdan bana gelebilsinler, ben de onları seveyim yani. Yoksa kurum mücerred iddiadır bu. Ben Allah'a seviyorum kerevesi. Kim ki beni seviyorsa sana tabi olsun, ben onu seveyim. Hani hatırlıyorsun ya, anlatmıştım size burada. Gene söylemeden geçmeyelim, biraz havasıcak ama... Burada terlersek mahşer günü terlemeyiz. Burada ağlarsak mahşer günü ağlamayız. Burada Allah'tan korkarsak Allah iki korkuyu kuluna yüklemez. Dünyada Allah'tan korkanı Allah ahirette korkutmaz. Şefa yerer, veli olur. Arşın gölgesinde yörgelenir. Cibarı Muhammed'te iskan olur. Livail hand altında cam olur. Defter amali sağ caribinden verilir. Sıratı korkusuz geçer cehennemden azad olur. Defter-i amali sadece aleminden verilir. Ehli cennet olur. Matla ala maksadı rahna olan cemali bu kemali ilah ile müşerref olur. Vucuhun yeme izinli adatıyla Rabbi ha nazira. <Gülüyor> ölmüş, ölmemiş, olmuş. İki türlüdür. Ölenler, bir kısmı ölür, bir kısmı olur. Olanlar hakkında velatekulu limen yuktelifi sebilillah amad Bel ahya'un vela kella teş'uruh. Ve fi ayetim ahar. Vela tahseben lecine kuteluhu fi sebi'lillah. Bel ahya'un vela kella. İle ahir aya. Bunlar olmuşlar. Ölenler de kafirler de ve hayvanlardır. Hayvanlar ölür ve kafirler ölürler. Ölmekle kurtulmazlar. Ölürler. Enbiya Allah'a sevenler Allah'ın sevdikleri yaşar. Gözden nihan olurlar. Onlar için ölü diyor Hazreti Allah. Kim onlar? Şehitler, gaziler, adiller, ilmiyle amiller, Allah'ı sevenler, Allah'ın sevdikleri, Allah. enbiya-i mürselin. Onun hakkında diyor Allah. Onlar ulu onlar. Ulu var, ölü var. Allah da zaten hayları imzarede korkutuyor. Haylara hitap ediyor. Hay, hay, dirilere. Allah'ın hitabı dirileredir. O olmuş, Ruslar. Ey mümin. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Kur'an Kitabullah. Müminim elhamdülillah. Kıblem Kabe. Müminler kardeşlerim dediyse eğer bunu lisanla ikrar, kalynla ölmeyeceksin, olacaksın. Bu adetullah böyle cereyan edecek. Kabirde melekler gelip sana soru soracaklardır. Hükümet-i Abdani'nin adeti bu. İnsan bir mekâttan diğer meleğe gittiği vakitte ondan pasaport sorarlar. Pasaportuna bakarlar. O gittiği memleketin izni varsa o kömdekiler girmek için onu o alırlar. Yoksa geri çevirirler değil mi? Heh. Allah hükümetinin de elçisi, sefareti Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Kimin manevi pasaportununda Muhammed Resulullah kaydı vardır o geçer. Sema kapıları ona açılır. Semai yücelir. Yok. Kimde yoksa eğer bu kayıt onu geri çeviriyorlar, hapsederler. Alemler zaten. Neyse, İnşallah başka dersimizde anlatırız. Melekler gelmişler, sormuşlar Rabi'ye Adiviyye. Rabi'ye Adiviyye'nin çeliştirilmiyor hiç böyle Rabi'ye Adiviyye. Bir kadın bu. Erkek kadınlardan. Rizal kadınlardan bu. Biliyorsunuz ki ben Avrupalılarla temas ediyorum ahlakalarla falan. Onlar bile okumuşlar da merak etmişler, haber salmışlar Rabi'ye Adiviyye oğlum diye. Evliyalar hale yani Avrupalılar. Ya. Öyle bir kadın bu. İsterdim adayım, vakıta neyse, nice. hanesine hırsız girmiş. Beklemiş Rabbinin uyumasını dışarıdan, ibadet etmiş. İbişar biraz yatmış. Beşeriyet hali uyumuş, yatmış. Hemen hırsız girmiş, yükte e, hafif bahad ağır olan almış, çıkacak. Fiyat kapı duvar olmuş. Kapı yok, duvar. Aldığını koyuyor, kapı açılıyor, kapı oluyor. Hırsızı alıyor şanmak için, yine kapı duvar oluyor. Yine koyuyor, yine kapı açılıyor. Yine alıyor, yine duvar oluyor. Sonra kendisine ses vermişler. Sedgeli uyuyorsa sen uyumuyor demişler. Rabiye böyle bir insan yani. Bu kadar için söyledik sana. Merak edersin oku merakını. Öyle olmaya çalış. Madem ki Muhammed Resulullah dedin Allah'a ahd-ı peyvan ettin alemi. Alemi ezelden alemi ervahta kal bela dedin olabilirsin veli. Zaten velisin. Velayeti amm edersin. İnşallah velayeti hasil edersin. Müminin hepsi velidir. Allah'ın dostlarıdır. Düşman mi? Allah'a ve Resulü'nün. Melekler sormuşlar, Rabbin kim, dinin nedir, peygamberin kim? Cevap vermiş, tabii verecek. Melekler demişler ki, biz senin cevap vereceğini biliyorduk, haber almıştık. Hadi rahatına bak demişler, Allah ısmarladık. Derken, Yo demiş, sizden göndermem Neden? Ben cevap verdim, Sizden de cevap verin bakayım. Rabbim Allah dedi, Allah beni kullar kabul etti mi? Peygamberim Muhammed Mustafa dedi, Resul-i ümmetliğe kabul etti mi? Melekler ona verememişler. E, tabii veremezler. Alleme Adem el-İsmaiye el malik olan Adem olulur. Ademdir, Ademzadelerdir. Melekler Allah'tan aldığı bir riyke vazeder ona. Melekler Alice'ye gene bakmış ki şeklin o benim sevgilimdir.'' demiş. Ona iş gücü demiş. Tabiiye bu işte. Şimdi geliyoruz sevgililerden lerden Dostluk iyi dinle. kulağından kasa topunu çıkar, kulağını bana ver. Uyuma. Çok uyuyacaksın. binlerce sene. Yani kıyamet gününe kadar uyuyacaksın. İnşallah rahat uyursun. Sen kabirlere baktığın Ne diyorsun ki üstleri çiçeklik altıda öyle zannetme sakın ha. Bazılarında ateş yanıyor. Bazıları katı anda olmuş. Bazıları yılan çıyan içerisinde. Dünya yılanış çıyanı değil. Herkes yılan çıyanını buradan götürmüş oraya. Onun için uyuyacaksın. Pek uyumaya bakma. Uyanık ol biraz. Uyuma. Kafat uykusunda uyuma. Kafat uykusunda. Allah'a dost Allah'a dost olacağız. Peygamberi dostlucaz. Dostluk üç kısımdır. İyi dinle beni. Şimdi kendi mevkiini ortaya koy. Bir, bir dostluk vardır ki o dostu insan göremeyince, su içmeden, yemek yemeden, hava almadan yaşamadığı gibi o dostu göremeyince, onunla olmayınca o adam yaşayamaz. Allah'a Peygamberi böyle sevenler var. ümmetin içerisinde. Hatta Muhammed batin nakşibendi Kadızı Sırafin Ali diyor ki. Her an sohbeti Muhammed değil. Huzuru Muhammed e ile ilgili. Ben bir an Resulullah'ı görmesem diyor. Bir an görmesem kendimi tedellide farz ederim diyor. Muhammed Barakın Akşibidi Hazretleri. Çok büyük kişiler yakıma geldi ama fazla yormayalım bunu şu kovada. İnşallah başına adırsın. Bir dostluk var. Tekrar ediyorum. O dostluğu görmeyince yaşayamazsın. Nedir o? Su içmek, yemek yemek, hava almak gibi. O kadar ihtiyacın var olması. Bir dostluk bu, bir mert edersin. Bir dostluk var, ihtiyacın olduğu vakitte ona gidersin, müracaat edersin. Baş sıkıntıya kaldı, başı velaya Allah'a secde ediyor, Allah'tan istiyor. O vakit, başı velaya diyor vakitte. Refaha daldı mı, refaha unutuyor Allah'ı. Münafıkların ve kafirlerin sıfatıdır bu. İyi dinle, Allah öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor beni incalandırı koyun diyor denize de öleniz dağları bir mı diyor başlar bana seslenmiyor bağırmıyor. İhlasın aman ya Rabbi aman ya Rabbi. Karaya çıktım mı, rahatlar, irdi mi? Unutur Allah da irdini unutul Allah. Sakın böyle olma. Bunlar kafirlerin ve münafıkların sıfatlarıdır. Darda var da, sefada, kederde Allah diyeceksin. Lisanı Allah diyecek, kalbin Allah muhabbetiyle çarpacak. Lisanın Muhammed Resulullah diyecek kalbin Muhammed muhabbetiyle çarpacak. Allah'a zikrettiğim vakitte tüylerin diken diken olacak. Bunlar iman alametleridir. Söylüyorum muhabbet alametleridir. Bir gün o iki cihan serveri, İnci Cim peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin seyidi ve efendisidir. Bu alemin sebebidir. Yaladılmasına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. alemindir. Beşirdir. Nezirdir. Şahittir. Ona biat, Allah'a biattır. Ona iman, Allah'a imandır. Ona isyan, Allah'a isyandır. Ona ihanet, Allah'a ihanettir. Onu sevmek, Allah'a sevmektir. Ona tabi olmak, Allah'ın muhabbetini cennetmektir. Okuduğum ayet-i Hepsi ayetten söylüyorum. وَمَنْ يُتُيُ رَسُولُ فَقَدْ Allah اللّٰهِ اِنَّ لَذِنِ يُبَائِنُكَ اِنَّ مَا يُبَائِنُ اللّٰهِ Hepsi ayetten yani. Ayetlerin size manalarını söylüyor. Bir gün, o iki cihan serveri, İncici'nin peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mescid şerifte. O ne güzel mescit o. O ne güzel mescit O ne güzel cemaat. Onlar ki resul Ekrem'in varlık cemalini gördüler. Resulullah da onları gördü. Bir kısımları peygambere baktılar, göremediler. Bakmak başka, görmek başka. Onlara Ebu Cehiller ve onların emsalleri. onları baktılar, göremediler. İman edenler gördüler. Herkes kendi çapında gördü. Kendi istidadı kadar gördü. Allah'ın taksimi kadar gördü. Çünkü Allah Allah'la bilir. Muhammed'i Allah bilir. Kul bilemez sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cenab-ı Hakk'a inna lillahi ve meleikete vessallallahu alennabi ya eyüllezine amenu sallu alayhi ve sellem ve teslimu't-salamü bikte Allahumme salli ala Muhammed diyoruz. Diyor ki Allah ben meleklerimle beraber salat ediyorum habibim Muhammed'e. Ey müminler size işte selat ediniz. Biz de diyoruz ya Rabbi sen selat diyoruz. Ne demek manası? Ona layık olan salavatı ancak sen bilirsin ya Rabbi. Biz aciz izliyoruz. Allah ile. Bildi. Bir zat kalktı ayağa. Ve Resul-i e hitaben Ya Resulallah medes sa'a kıyamette vakit kopar dedi. Size müjde vereceğim. Sevenlere müjde vereceğim. Vallahi müjde vereceğim. Bu müjdeyi de ne yakın zamanda anlayacaksın. Hemen o amel sende olan kadıra girdiğin vakitte anlayacaksın. Evvela sana Resulullah'tan soracaklar çünkü. Bunu nasıl tanıyorsun diye Müslim'in beyanına göremişti misli soracaklar. Bunu nasıl tanıyorsun diye bu uzadı. Uzadı şerifi. Evvela ondan başlayacaklar. Meteslaha ya Resulullah. Ne demek manası biliyor musun? Meteslaha kıyamet ne vakit kopar. Salata durdu. Namaza durdu Efendimiz. Namaz kıldılar. Sonra namazdan farik oldular. Gene mübarek cemalini ihvanla karşı döndü. Eshabına karşı döndü. ''Eyni sâilu'' ''Soru soran nerededir?'' ''O zat tekâmin racil-i o zat ayağa ''Dedi Resulullah ben sordum soruyu. Ne yapacaksın kıyametin saatini, vaktini öğrenmekle? O bir emri mühimdir, olacaktır. Sen kıyamet günü için ne hazırladın?'' diye Peygamberimiz ona sordu. Dikkat evet. et, konuştuğum şey oyuncak değil. Mühim şey söyledim sana. Resul-i Ekrem'den rivayet etti. ''Bazı ölümünü, ölüm ne yapacaksın?'' Ondan sonra ne yapacaksın Onun için ne hazırladın? Kıyameti öğrendin ne olacak? Kıyamet günü için ne hazırladın? Soruyorum. Onu düşünse. Kendine kabir hazırlamış. Bırak bu ahmaklığı. Kendini kabre hazırla. Sana bir çukur bulurlar seni oraya koyarlar. Merak etme. Meydanı koymazlar seni bırakmazlar. Kokarsın çünkü etabı rahatsız edersin. Kendine kabir hazırlama. Kendini kabire hazırla. Kabir karanlıktır nur ister. Kur'an oku. Allah'a zikret. <gülüyor> Kabirde yılan çiğan vardır. Oraya tiryak götür. Sakın kulakıyla gitme. Borçlu kişiler ele zincirdedir. Hak iksedi gittiğinse sorusu ağırdır çok. Neyse, uzatmayalım işi. O zat dedi ki: "Ya Resulullah, vallahi benim böyle büyük büyük ibadetlerim yok. Yani beş vakit namaz kılarım ki bir Müslümanın şanıdır bu. Allah'ı seviyorsun ya. Nasıl Allah'a kılarısın namazı terk edersin? Seviyorsun ya Allah'a. Seni yoktan var etmedi mi?" Bir katilmeni değil miydin? Seni ana rahminde hayız kanıyla, kudret fırçasıyla seni insan şekline koymadı mı? Göz verip göstermedi mi? El verip tutturmadı mı? Ayak verip yürütmedi mi? Burun verip koklatmadı mı? Dil verip söyletmedi mi? Kulak verip işittirmedi mi? Hani hissiyatın, hani hafızan, hani aklın onları vermedi mi? Nasıl Allah'a kıracaksın? Seviyorsun ya Allah'ı hani? Allah'a sever namazı gidemez. Hele Resulullah'a sever hiç terk edemez. Neden biliyor musun? Gözümün nuru demiş. Esselah kuratı aynı buyurmuşlar. Peygamber'in gözünün nasıl terk edebilirsin seviyorsan Hazret Bey'e ben sana. Efendim çok gencim daha. Oğlum aklını başına al. Sana büyük ibet olsun git sakatatçı dükkanına. Hep genç hayvanları keserler. Yaşlıları bırakmazlar. Bir. Hep kuzular orta yaşlılar gider yürür diye. Aklını başına al. Hadi bakayım. İbadet ve taata. İbadet kemerini beline dola. Allah'a secde et. Rüku eyle. Allah'a tesbih et. Resulullah'a salat et. Senin münciğin o. Şurada oturmana bile sebep oldu O işaret etmiş İstanbul'a alacaksınız diye. Öyle girip aldılar burasını. Ona borçlusun. Rütbeni ona borçlusun. Kasanı ona borçlusun. Keseni ona borçlusun. Hürriyetin ona borçlusun. Müslüman olmasa sana o rütbeyi vermezlerdi. Müslüman çocuksun diye verdiler. Muhammed'e benlesin diye verdiler. Kasayı ondan aldın. Keseyi ondan, toprağı ondan aldın. O işaret etmişim. Ya. Vallahi ya Resulallah benim böyle uzun uzun namazlarım yok. Ya. Beş vakit kılıyorum. Evet Müslümanın şanı bu. Müminin miracı. Dilin direği. Acilü bir salatı kabul elfet. Acilü bir tövbeti kabul elmavt. Bak dikkat et. Nasıl zamanlar çabuk geçiyorsa ömür öyle geçecek. Hemen tövbe et ölüm gelmeden. Bakın geçmeden namazı kıl. Çabuk geçiyor çünkü. Biz de çocuktuk. Sonra genç olduk, sonra dinç olduk, sonra yaşlandık. Ayaklarımız yürümüyor şimdi. Bir sonra seni beni tanımayacağım, kendi evladımı tanımayacağım. Bir süre sonra toprak olacağız. Doymayan gözümüze toprak dolacak. Kanmana ağaç çenemiz, çitlenecek kanamayan çenemiz. Topladıklarımızı düşmanlara bırakacağız, onlar taksim edecekler. Hesabımızdan sorulacak. Daha işte almayacak mısın? İrfanın yok mu? Düşüncen yok mu? Gözünde ibretin yok mu? Görmedin mi? Ya Resulullah fazla namazlarım yok. Beş vakit kılarım. Sen Senede bir ay oruç tutarım. Ramazan durumunda. Zengin uzan zekatım verin İbadetim bu. Ama Allah ve Resulü çok severim ya Resulallah. Seni severim vallahi. Müjde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve karın sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'amen ahabber. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ey Arabi sen de benimle berabersin dedi Peygamberimiz. Şimdi sevenler yarın yakın bir zamanda Peygamberin civarında toplanacaklar. Onunla beraber olacaklardır. Müjde veriyorum sana. Peygamberi nasıl seviyorsun? Nasıl sustamıyorsun ekmeksiz, havasız? Resulullah'a bölesin. Bu sevgi sana vermezler. Bu Allah'ın elindedir. Çünkü temayülat-ı kalbiye efal-i ihya'den değildir. Ama sünnetlerine ittiva ile, Sünnete i içtimayesine, sünnet-i ferdiyesine muhabbet Muhammediye kalp ekilecek. Yakın zamanda miyvası bir derecektir. Haftaya Cenab-ı Hakk ecel de aman verirse Çünkü vakit çok dal oldu. Havada çok sıcak sizi fazla üzmeyeyim. Yeter bu kadar. Çok konuşmakla değil. Cahiller halak oldu, bilenler kurtuldular. Bilenler halak oldu, amiller kurtuldular. Yapanlar kurtuldu. Yapanlar halak oldular, muhlisler kurtuldular. İhlasıyla birkaç şey yapabilirsen sana kâfi gelecektir. Hele muhabbeti i Muhammediye, hele muhabbetullah sana kâfi gelir. Vallahi yedirâ selam ve yihdiden inşaat ilâ surat